...hazırlayan ve sunan Çelenk Vafra. Merhaba, iyi haftalar. Hariçten Sanat programına hoş geldiniz. Ben programcınız Çelenk. Biraz programı erken başladık. Hemen bu fırsat programla ilgili küçük duyurular yapayım... Pazartesileri 16.30'da yayınlanan hariciden sanat programında Türkiye'yi ilgilendiren uluslararası ya da yurt dışında olan kültür sanat etkinliklerinden, müze sergilerinden, kültür politikalarından, biennallerden, fuarlardan, sanatçıların çalışmalarından ve sanat yayınlarından seçkiler yapıyorum. Sıklıkla konuklar da ağırlıyorum. Bunları radyoda canlı dinleyebileceğiniz gibi Açık Radyo'da, aynı zamanda Açık Radyo'nun web sitesinde de podcast olarak dinleyebiliyorsunuz. İlave verebileceğim bilgiler olursa da bunları yazılı ve görsel materyallerle destekliyorum. Bugün çok ilginç bir konum var. Stadez Ar Paris'teki misafir sanatçı programı. Konuğum Tuna Ortaylı İKSV'den. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın yurt dışı projelerinin yürütücüsü o programları yönetiyor. Onunla konuşacağız. Hazır böyle bir konum varken de İKSV gibi köklü bir sivil toplum kuruluşunun kültür sanat alanında yurt dışında yürüttüğü diğer projelere de değineceğiz. Hı hı. Hatta şuradan başlayalım istedim. Geçtiğimiz birkaç haftanın gündemi e, Yaratıcı Avrupa diye Türkçeleştirilen bir Avrupa Birliği Fonu yani Creative evet. Europe Fonunun artık Türkiye'ye kapalı hale getirilmesiydi. Ee, bunu yine Açık Radyo'daki programlarından bildiğimiz e, İlk Sen Mavi Tuna da gündeme getirdi. Birkaç hı hı. programlarını hatta buna ayırdılar. Ee, çeşitli tevatürler de vardı. Ee, Türkiye mi Yaratıcı Avrupa programından çekildi. Yoksa Avrupa Birliği'ndeki bu fonun yöneticileri mi Türkiye'yi e, kapsam dışında bıraktılar? Bütün bu tartışmalar sonucunda da ortaya çıktı ki Türkiye'deki Kültür Bakanlığı e, yöneticileri biraz da benim febri olarak nitelendirebileceğim bir kararla e, 2014 yılından beri devam eden ve ta 2020 yılına kadar devam edecek olan sadece görsel sanatlar alanının değil aslında bütün yaratıcı sektörleri ...kapsayan bu Avrupa Birliği nezdindeki kurumlar arası ortaklık, e, işbirliği, destek fonlarından e, çıkma kararı aldılar. E, İstanbul Kültür Sanat Vakfı da bu fonlardan yararlanan kuruluşlardan biriydi. Evet. Mesela film festivalinde bu tarz fonlar evet. özellikle kullandığınızı geçmiş yıllarda... ...çünkü 2014'te başlayan bir fon bu elbette ama bu... <gülüyor> Fonun adı yani 2014-2020 yıllarını kapsayacak fonun çerçevesi yaratıcı Avrupa. Ama ondan öncesi de Avrupa Birliği'nin yine yaratıcı e, sektörlere, görsel sanatlara vesaire ayırdığı fon imkanları vardı. E, bütün bunların devamlılığına aslında sekte uğratan, kesintiye uğratan bir karar. E, sen nasıl değerlendiriyorsun İKSV'nin e, yurt dışı projelerini yürüten biri olarak bu kararla ilgili ya da genel olarak Avrupa Birliği fonlarından çekilmemizle ilgili görüşlerini alarak başlamak isterim. Tamam tabii ki. Ee, şimdi bizim için, e, senin de belirttiğin gibi İKSV için bu Avrupa Birliği fonları önemli. E, sadece mali açıdan değil ama aynı zamanda e, bizim e, bu vesileyle farklı kültür kurumlarıyla partnerlik kurmamızı da sağlıyor. E, ve bu uzun vadede aslında, maddi, yani benim şahsi fikrim bu uzun vadede e, maddi açıdan çok daha önemli bir e, irtibat. Çünkü bu vesileyle bu kurumlar daha uzun süreli e, irtibat halinde kalıyorlar. Ve de bu da yeni projelerin ortaya çıkmasını da sağlıyor. E, bence bir şekilde tekrardan e, bunun e, geri dönüşü olmalı diye düşünüyorum. E, ve de e, bunu desteklemek için de tabii elimizden ne gelirse e, yapmamız gerekiyor. E, sadece e, film festivali değil, tiyatro festivali, müzik festivali, e, caz festivali... ...bütün e, departmanlarımız bu e, fonlardan çok büyük destek alıyor. Biz de keza... Yurt dışında çeşitli projelerde diğer kurumlarla partner kurum olarak bu vesileyle projeler yaptık. Bunun da büyük bir önemi var. Tabii şimdi bu fondan çekilme şöyle bir soruyu da ortaya getiriyor. Buraya aktarılmış olan yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Avrupa Birliği'ne vakfettiği bu para ne olacak? Şimdi nerede kullanılacak? Bu da önemli bir soru tabii. Bakalım önümüzdeki günlerde herhalde birazcık daha netleşecektir diye umuyoruz sizin yap yani hazırlandığınız bir başvuru çünkü Kasım ayında başvurular olacaktı. Hı hı. Ee, pek çok farklı derneklerde, sanat kuruluşlarında, kurumlarında çalışan e, meslektaşlardan öğrendiğim kadarıyla pek çok kişi Biz de dahil evet. olmak üzere yani ben de kişisel olarak bazı başvuru hazırlıkları içerisindedik. Hı hı. Bunlar tabii gündem dışı kalmış evet. oldu. Yürütmekte olduğunuz ya da başvurmayı düşündüğünüz projeler var mıydı senin bildiğin kadarıyla en azından? Yani bizim çoğu festival yani festival yılı boyunca İKSV'nin bütün departmanları muhakkak bu tarz bir partnerliğe giriyorlar. E, proje lideri olmasak bile de proje partneri olarak e, bu tip e, fonların içinde yer alıyoruz. E, onun için tabii ki e, spesifik olarak şu anda şu var, bu var e, diyemeyeceğim kadar gerçekten çok Hı. başvurumuz oluyor. Ama en, köprüde buluşmaları evet, da biliyoruz buluşmalar film var, festivali kapsamında var. Caz e, festivali Hı. her zaman başvuru yapıyor. Tiyatro festivali keza öyle. E, o yüzden de e, dediğim gibi yani e, sürekli devam eden bir e, süreç aslında bizim için. İKSV'de bu fon başvuruları. Ee, ...bakalım dediğim gibi neler olacak göreceğiz. Peki. Ee, bütün bunlar olurken sizin yurt dışında uzun yıllardır devam ettirdiğiniz Hı. süreklilik arz eden bazı programlar da var. Evet. Ee, özellikle senin yürütüyor evet. olduğun. E, onlardan da bahsetmek isterim. Tabii bir ki. tanesini daha önce zaten harçtan sanat programında gündeme taşımıştık. Evet. Venedik Mimarlık Biyeneli'ndeki Türkiye pavyonu evet. İKSV koordinasyonunda düzenleniyor. Onunla ilgili bize vermek istediğin bir haber var mı? Bir de Venedik Sanat Biyeneli de aslında gündeme gelmeye başladı. Evet, Bu e, sanat çevrelerinin birbirinin en çok haberdar ettiği, iflaks e gibi birtakım duyuru mekanizmalarında artık teker teker evet. ülkeleri hangi sanatçılar hangi küratörler hangi projeler olacak, haberleri, haberleri geliyor. Venedik Biennialeri ile ilgili bizimle neler paylaşmak istersin? E, şöyle ki Kasım'ın sonunda Venedik Mimarlık Bienali kapanacak. E, artık son iki aya girdik diyebilirim. Hala Ekim'in başında olduğumuzu düşünerek. E, ve de e, orada da ziyaretçilerin e, Darzanay'ı ziyaret hala devam ediyor tabii ki. E, bu iki ay boyunca da Ee, yine pavyonda e, hem başlardayı görmek mümkün Hem de diğer tabii ki ülke pavyonlarında da aynen sergiler devam ediyor ee, Ama bunun yanı sıra dediğin gibi biz artık 2017'nin de hazırlıklarına ufak ufak başlıyoruz ee, Zaten yurtdışı projeler departmanı olarak Venedik bizim için Böyle ikisi iki proje birbirinin içine girmiş olarak sürekli devam ediyor Mimarlık başladığında sanat, sanat başladığında mimarlık hazırlıkları Ee, şu anda Cevdet Erek e, 2017'de Türkiye Pavyonu'nda bir e, işini sergileyeceğiz. Henüz detayları e, belli değil. E, Şubat ayına doğru bir basın toplantısı yaparak e, projeyle ilgili kavramsal çerçeveyi e, duyurmayı planlıyoruz. Tamam bir sistem değişikliğine gitmiş oldunuz. Belki onu vurgulamak lazım. Yani 2007 yılından beri İKSV ve Venedik evet. BNL'deki Türkiye katılımının organizasyonu üstleniyor. Hatta evet. 2005 yılına da e, kısmen evet. katkısı işbirliği söz konusu Hı -hı. olmuştu. Şimdiye kadar sanat bienallerinde küratörü ya da küratör yer projeyi belirliyordunuz. Hı -hı. Geçtiğimiz e, edisyonunda evet. sargı Herkes sanatçı olarak evet. ilk defa seçildi ve birlikte çalışacağı küratörü belirledi. Hı -hı. Ki her iki sistemi de yürüten ülkeler var. Evet. Örneğin Fransa sanatçılarını seçen, seçmeyi tercih eden, kendi ülkesini Venedik bir yerinde hangi sanatçının temsilciliğini seçmeyi tercih eden bir sanatçı Hı -hı. Iken, ...Hemen Almanya, hemen karşısındaki pavyon ve evet. komşu ülkeler olduğu evet. için söylüyorum. Küratör belirliyor, Beliyor. sonra evet. proje oluyor. Dolayısıyla bunlar atipik örnekler ya, değil. değil. Ama siz bu sefer Cevdet Erek... Gibi son derece de zaten uluslararası biennallere katılan olan, e, evet. yeni prodüksiyonlar yapmak yapma çok son derece rüştünü ispat etmiş bir sanatçıyı belirlediniz. Siz derken bir seçici kurul var evet, elbette. Evet. E, ve de o nasıl bir ekiple çalışacağını herhalde e, evet. değerlendiriyor şu anda. Evet. Şöyle ki dediğin gibi biz 2007'den beri bu işi yapıyoruz. Aslında İKSV bir seçici kurulu belirliyor. E, ve bu her biennall için değişen isimlerden oluşuyor. ...ve de aslında belirlediğimiz bu yöntemle seçilsin, böyle olsun diye bir kriter de yok... 2015 yılına kadar senin de dediğin gibi küratör seçildi ve küratör bir sanatçıyı davet etti. 2015'te seçici kurul kendi arasındaki tartışmada acaba bir yöntem değişikliği olabilir mi tartışmasını açarak o sene sanatçıyı belirlemeye karar verdi. Ama aynı şekilde biz açık çağrı yöntemiyle seçilmesine de ya da başka bir yöntemle seçilmesine de açığız. Ama bu konuda biraz daha ziyade seçici kurulun önerilerine dikkate alıyoruz işin doğrusu. 2017'de de yine aynı şekilde sanatçı ismi daha ön plana hı hı. çıktı... Ee, ve de sonuç olarak Cevdet e, seçilmiş oldu. İçerini ve ayrıntılarını öğrenmek için Şubat ayını Şubat bekleyeceğiz tabii. Harici'den sanat programının da kapsamına giren e, bir e, programdı. Venedik <gülüyor> Yeniliği ve özellikle Türkiye'den sanatçıların, projelerin orada katılımı dolayısıyla tekrar gündeme getireceğimizi Harici'den sanat dinleyicilerine duyurmuş olalım. Asıl gündemimizde olan e, proje ise yani Avrupa'da yürüttüğünüz Avrupa Birliği fonları almadan ve aslında artık kamu fonu da almadan Hı hı. E, yürütü, ...yürütüyor olduğunuz bir program var. Bir misafir sanatçı programı bu. Evet. Misafir sanatçı programı nedir onu da soracağım. Hı hı. E, Paris'te Site International des Arts... ...yani hı hı. burası bir sanat e, evi e, evet. diye tarif edebiliriz. E, orada 2009 yılından beri İKSV'nin yürüttüğü yılda 3-4 sanatçı ağırlayabilen bir atölye evet. aslında. Ve e, bu programa seni bugün davet etme, canlı yayına davet etme sebebim de tam da bu. Çünkü geçtiğimiz e, haftalarda bir duyuru e, geldi İstanbul Kültür Sanat Vakfı'ndan. Başvurular yani katılmak isteyen sanatçılar için başvurular önümüzdeki hafta pazartesi yani 17 Ekim saat 17'ye kadar e-mail evet. e e-posta yoluyla stadezr adresine Gönderilmeli evet. ki seçilebilsinler diye. Şuradan başlayayım. Yani biraz önce bu Creative Europe'dan kısaca bahsettim. Hemen hemen kimle konuştuysak ben de bu şekilde hissediyorum. Sen de bunu paylaştın az önce. Bizim özellikle geniş bir Avrupa havzasıyla yani Akdeniz havzası ve geniş bir Avrupa coğrafyasıyla ortaklıklar kurmamızı Orada projeler yürütmemizi ya da onlardan projeleri Türkiye'de de e, hayata geçirmemizi oldukça sekteye uğratan bir karar oldu Creative Europe'dan <gülüyor> çıkmak. E, bütün bunlar olurken e, Paris'te devam eden hem de 2009 yılından beri devam eden sanatçıları ağırlayan bir programı İKSV azimle sürdürüyor. Dolayısıyla bunu çok önemsiyorum. E, öncelikle misafir sanatçı programı. Genel olarak nedir sanatta? Hı -hı. E, i̇kincisi de bu Paris'te kurulmuş olan e, Stadezer'deki misafir sanatçı programı somut olarak gidecek sanatçılara neler sunuyor? Hı -hı. Buradan başlayalım. Tamam. E, yani genel olarak misafir sanatçı programı aslında e, formatında değişiklikler olsa da dünyanın farklı yerlerinde e, sanatçıları ağırlamak için e, var olan bir ev, otel e, nasıl diyelim ona bir yaşam alanı sunan ve bir çalışma alanında sunan bir mekan ve bu mekana çeşitli koşullarla yine tabii ki her programın kendine göre başvuru koşulları oluyor ve kendine göre süreleri oluyor gidip bu başvuruları yapıp orada kalmak mümkün oluyor bu da benim nacizane fikrim bir sanatçıya ne kadar Her şeyden önce herhalde sanatsal pratiğinde bir farklı bakış açısı edinmesini sağlar. Yine farklı bir ülkedeki sanat kurumlarını ve diğer galeri vesaire gibi mekanları gezerek belki yine kendi vizyonuyla ilgili bir gelişim sağlayabilir. Yine orada bu programın büyüklüğüne bağlı olarak, katılımcı sayısının çokluğuna bağlı olarak bir network uluslararası bir network oluşturmasında fayda sağlar ee, gibi gibi yani uluslararası arenada kendini birazcık daha hem kendini keşfetmesi hem de neler olduğunu keşfetmesi adına bir program aslında çünkü her şeyden önce belli bir dönemde belli bir dönemde ve belli bir dönem için sanatçı bir yere gidiyor evet. ve ...tek kendisinden beklenen sanatını... ...icra evet. etmesi, araştırma yapması... ...kimi zaman prodüksiyon tabii, yapması... Evet, ...başka programlar, yani her programın... ...kendine göre e, beklentileri oluyor... ...bazısı orada bulunduğu süre boyunca... ...bir iş üretmesini bekleyebiliyor... ...bazısı ise sadece onun... E, ...sanatsal pratiğine... ...belki bir... E, ...açılım demek ne kadar doğru olacak ama... yani ...bir araştırması için... ...bir şans... ...tanımış oluyor... Site de zar özelinde konuşmak gerekirse aslında site International de zar uzun süredir var olan bir program çok büyük bir alanda birçok farklı ülkenin stüdyolarının olduğu bir alan ve aslında artık tek binaya da sığmayan ikinci binaya da taşmış bir mekan. Ee, zannediyorum bu bütün bu misafir sanatçı programları içinde e, en e, uzun yıllardır süren ve en artık sistemini köklü bir şekilde oturtmuş programlardan da biri demek yanlış olmayacaktır. Ee, ve de e, burada aslında farklı ülkelerin de stüdyoları bulunuyor. Ee, farklı ülkelerin farklı sanat kurumlarının da e, temin ettiği stüdyolar bulunuyor. Ee, Türkiye'den de 2009 yılında Ee, senin de içinde bulunduğun ekiple e, ve sevgili Banu Dicile'nin de onu da buradan sevgili analım e, da girişimleriyle 2009 yılında gerçekleşen bu e, Fransa'da Türkiye mevsimi esnasında e, Türkiye'nin burada bir stüdyo e, edinme şansı oldu. Çünkü artık orada bir mekan alabilmek de çok zor zaten sırada bekleyen çok fazla ülke var e, ve de 2009 yılında böylelikle başlamış oldu bu program. Ee, i̇lk başlarda 4 aylık sürelerle yılda 3 sanatçı gönderiyorduk. Fakat daha sonra e, hem pratik hem de daha fazla sanatçının gidebilmesi amacıyla 3 aylık sürelerle yılda 4 sanatçı yollamaya başladık. E, 2009'dan bu yana e, seçim sürecinde de değişiklikler oldu. İlk başlarda her dönem için e, o dönem yani her seferinde yılda 3 ya da 4 kez başvuru açıyorduk. Ee, şimdi 2016'nın e, Ocak ayından beri sistemi değiştirdik. Artık e, yılda bir kez e, bütün başvuruları kabul ediyoruz. E, böylelikle e, başvuran ama e, bir daha e, başvurmayıp kaçırdığımız sanatçıları da e, tekrardan havuza dahil etmeyi um umut ediyoruz <gülüyor> biraz. Ve bu, bu yıl için yani 2017'de ...farklı dönemlerde çünkü dönemlere ayırmışsınız... Ocakla Mart arası, Nisanla Haziran arası... ...Temmuz, Eylül dönemi, Ekimle Aralık... Alık. ...yani evet. yıl sonuna kadar olan dönemler olmak üzere... ...dört sanatçı evet. bu programa katılabiliyor olacak... ...ve başvuruların son tarihi de... ...önümüzdeki hafta yani... ...17 Ekim, Pazartesi evet. günü mesai bitimi... ...gibi böyle şey... ...katı bir son başvuru... Evet, çok. ...devlet memuru <gülüyor> ...var o yüzden de biraz daha incelemek isterim ee, benim de biraz önce sen de belirttin hakikaten benim de bünyesinde çalıştığım fransa Türkiye mevsimi e, başlığı altında Fransa'nın ve Türkiye'nin Kültür ve Dışişleri Bakanlıkları nezdinde yürütülen Türkiye tarafından koordinasyonunu İKSV'nin üstlendiği bir program vardı hı hı. bir e, geniş kapsamlı bir programdı bu sadece görsel sanatlara evet, evet. dair değildi Farklı e eğitim ayağı vardı, vardı. vardı. E, bütün e, kültür ve sanat alanını kapsayan pek çok disipline açıktı. Ben de onun görsel sanatlar programını e, yürütüyordum. E, o dönemde hayata geçirme vesilemiz olan bir şeydi. Çünkü hem işin içinde diplomatik ve evet. bürokratik evet. ilişkilerin gücü var. Biraz önce senin de belirttiğin gibi e, sadece bu bir e, sadece belli bir finansman değil ki o finansmanı evet. da Fransa'da Türkiye mevsimi kapsamında hayata geçirmiştik. Normalde böyle bir yatırıma, böyle bir imkana sahip olmak hiç kolay değil ama onun ötesinde burada düzenli olarak bir atölyeye sahip olup e, bir kurumun bir kuruluşun kendi ülkesinden sanatçıları oraya düzenli olarak göndererek bir program yürütmesi için çok talep vardı. Evet. E, burası Paris Belediyesi'ne bağlı bir Hı -hı. sanat kurumu 1965 yılından beri evet. yılda 350-400 e, aynı anda daha doğrusu evet. 350-400 evet. sanatçıya sahipliği yapıyor. Sadece görsel sanatlar değil ses, müzik evet beden dans, dans gibi hı hı. farklı disiplinlere de açık programlar e, yürütüyor. Hem pek çok Fransızın farklı yerlerinden sanatçılar programa katılabildiği gibi uluslararası alanda da Stedezara kendisi başvurarak kabul evet, edilen sanatçılar öyle. var. Aynen öyle. 2009 evet. öncesi zaten Stedezara giden Gidebilen sanatçıların hepsi kendi kişisel başvurusuyla evet. katılmış ama bu sefer de gitmek için gerekli finansmanı başka kaynaklardan yaratarak gitmek zorunda kalmış evet. isimler. Evet yani aslında İKSV'nin öyle bir e, desteği olmuş oldu sanatçılar için çünkü hem o kağıt işinden e, kurtarma o aradaki... Aracı kurum Hı -hı. haline dönüşmüş vaziyetteyiz. Hem de dediğin gibi o finansmanı, o desteği de bir nebze de olsa sağlayabiliyoruz. Tabii. Ve 2009'dan beri gelmeden önce şöyle bir baktım. 25 sanatçı. Evet artık bu bu bayağı programda iyi bir rakama ulaştık gerçekten. Yararlanmış evet. durumda. Ufak bir müzik arası verelim Tuna. Tamam, Devamında ki. tam olarak çünkü çok sık benim de karşılaştığım bir soru sizler de... ...çok daha fazlasıyla karşılaşıyorsunuzdur. Hangi sanatçılar başvurabilir? Başvuru koşulları nelerdir? Yani 17 Ekim'e kadar bu programıma başvurmak isteyenler... ...ne gibi hazırlıklar yapsınlar? Tamam. Sonuç olarak onlara bakalım. Ee, parçamız... ...Çep Halet... ...Fodel ve Raşit Tağdan bir arada geliyor. Abdelkader. Çünkü Paris'teki... E, ...Bursi Stadyumundaki... ...bir konser kaydını dinleyeceğiz. Bunlar... E, Fransa'da yaşayan pek çok Müslüman toplulukları evet. temsil eden oldukça da protest müzikler yapan Rai akımının önemli temsilcileriydi. Özellikle 90'lı yıllarda çok meşhurlardı. Onlardan gelsin Abdelkader eğlenceli de bir parça sonra Tuna Ortaylı ile devam ediyoruz. الحال عليا. 90'lara geri gittik Hariçten Sanat Programı'nda e, Cezayir asıldı, Fransız sanatçılardan geldi Halet, Faudel ve Raşit daha Abdelkader çünkü Paris'te bugün Hariçten <gülüyor> Sanat Programı'nın gündemi Stedezar Misafir Sanatçı Programı ya da Paris'teki Stedezar kurumundaki Türkiye Atölyesi için e, başvurular devam ediyor 17 Ekim Pazartesi saat 5'e kadar e, sanatçılar bu programa ...başvurabiliyorlar. 2017 yılında dört sanatçı... ...bu programdan yararlanmak üzere... ...üçer aylık dönemler için... ...Paris'e gidecek. Onların yol, konaklama gibi... ...masraflarını İKSV karşılıyor olacak. Evet. Zaten orada... ...Paris'te hemen Mare bölgesinde... ...yani pek çok müze ve sanat kurumunun... ...olduğu en civcivli... ...en hareketli e, mahallesinde... ...semtinde yaşıyor olacaklar. E, dünya çapında yaklaşık 300 sanatçıyla bir arada yürütecekler. Sanatçı sanatçı diye ifade ediyorum. Evet. Şimdiye kadar da 25 sanatçı buraya katıldı. Baktığım zaman hepsi görsel sanatlar alanında. Böyle güncel evet. sanatçı diye tarif edebileceğimiz isimler. Ama yakın dönemde aslında programın kapsamını da genişlettiniz. Evet. Evet. Kimler yani sanatçı derken kimler başvurabiliyor? O başvuru koşullarından biraz bahsedebilir miyiz? Tuna? Tabii ki. 2000. Bir de öncelikle şunu söylemek isterim. Sadece vize ve konak yol masraflarını değil aynı zamanda orada geçirecekleri 3 aylık sürede E, ufak bir prodüksiyon desteği olarak bir e, ödeme de yapılıyor sanatçıya. O da e, yine ufak bir not olarak e, belirteyim. E, 2016 yılında programın e, uğradığı değişiklikten sonra e, yani hem e, başvuruların kabulünü topluca yapmamız e, sonrasında aynı zamanda e, artık bu programı sadece görsel sanatlar alanına değil e, deneysel film, e, tasarım ve performatif sanatlar gibi farklı disiplinlere de açtık. E, bu yüzden başvurularımızı da e, Aslında e, çok seviniyoruz e, Böyle farklı disiplinlerden Gelen olursa sanatçılar arasından e, bu, e, Buna göre de Bir değişikliğimiz var e, Başvuru şartlarından bahsetmem gerekirse e, Sanatçıların Başvuracak sanatçıların 40 yaşının altında Olması Biraz daha genç ve yükselen evet. sanatçılar örnek bir evet, program yani biraz 40 yaş altı e, olacak Çok böyle kariyerinin başında da değil Ama e, biraz böyle o, Bu programın bir faydası olabileceğini düşündüğümüz sanatçılar olması için böyle bir koşul kondu. Haliyle yurt dışında yaşayacakları için İngilizce veya Fransızca dillerinden birini şekilde konuşmalarını bekliyoruz. Dediğim gibi artık sadece görsel sanatlara değil farklı disiplinlere de açtık. Başvuru için gereken belgelerde bir başvuru formu var ki bunu İKSV'nin yurtdışı projeler departmanında sitede zar sekmesi altında başvuru koşullarını da bulabilirsiniz. sanatçının bir portfolyosu, özgeçmiş ve bir niyet mektubu ve bunların hepsinin PDF formatında olmasını rica ediyoruz. Tabii niyet mektubu yani bu atölyeye gittikleri zaman ne yapmak istiyorlar, evet, nasıl evet. akıllarında bir araştırma konusu Aynen var öyle. mı Aynı öyle hem Gibi. de yani birazcık da sanatçının sanatsal pratiği hakkında seçici kurul üyelerinin fikir sahibi olabilmesi adına da ne yapar, neyle ilgilenir vesaireyi anlayabilmek adına da böyle bir koşulumuz var. Tamam seçici kurul dedin. Bu gelecek açık çağrı ile yaptığınız 17 Ekim pazartesi akşamına kadar gelecek başvuruyu aslında bu seçici kurul değerlendiriyor. Evet. Ve 2017'de programa katılacak... ...üçer aylık Paris'te yaşayıp çalışacak... E, ...bu dört sanatçıyı belirliyor. Çünkü 2017 boyunca başka bir başvuru açmayacaksınız evet, değil mi? Evet, aynen öyle. Artık e, yani bu da yeni e, geçtiğimiz bir sistem... Eğer ki sistemle ilgili bir sorun hissedersek önümüzdeki yıllarda tabii ki yine değiştirebiliriz. Ama portföylerde zenginlik olması açısından bunun daha faydalı olabileceğini düşünüyoruz açıkçası. O yüzden de dediğin gibi 2017'nin bütün başvurularını bu sene 17 Ekim'e kadar gelecek olan başvurular arasından seçeceğiz. Tamam. Peki Deniz Aktaş... Oradaydı değil evet. mi en son yaz dönemini Paris'te de zarda geçirdi oldukça hı hı. da genç bir sanatçı Diyarbakır kökenli evet. yanlış hatırlamıyorsan ve de şimdi Güneş Terkol Evet. orada bugün mü yola çıkıyordu evet, Güneş gitti. hatta yıl sonuna kadar Güneş Terkol orada fırsatımız olursa onu da programa konuk ederiz Tuna çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim eklemek istediğim bir şey var mı e, hayır Peki bu misafir sanatçı programına katılmak isteyenler zaten iksv.org adlı evet. web sitesinden. Sitede Zara katılma koşullarıyla daha önce katılan sanatçılarla ilgili pek çok detaya ulaşabilirler. Evet. Hariçten Sanat programında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Konuğum Tuna Ortaylı ve ben programcınız Çelenk. Size iyi haftalar dileriz. Hoşçakalın. Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri